Boş halinde olan kadınlar ayetel kürsüyü okuyabilirler mi demiş. Ha. E, bu Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Adı üstünde ayetel kürsi. Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Bir kişi cülüp halde veya hayız ve nifas halindeyken Kur'an-ı Kerim'i okuyamaz. Ancak bu kişiler Kur'an-ı Kerim'den dua ifade eden ayetlerle sığınma ifade eden ayetleri okuyabilirler. Dua ifade eden ayetler mesela Rabbena atina bunu dua niyetiyle okuyabilir. Değil mi? Ee, sığınma içeren ayetleri de mesela işte ayetel kürsü veya Kula'nzı bi Rabbil felak, Kula'nzı naz. Kişi korkmuş, korkudan dolayı da Allah'a sığınmak istiyor. Bir nevi dua ama, yani. Duadır yani. Sonuçta duadır ama sığınma, hmm. taavuz ayetleri hmm. bunu okuyabilir. Bu nedenle Nohusa kardeşimiz veya hayız halinde olan bir bayan evde yalnız diyelim korktu sığınma ayetlerini de okuyabilir, dua ayetlerini de dua niyetiyle okuyabilir.